ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradio@acikradion.com.tr.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 ...kimya mühendisi, yangın güvenliği ve risk denetim uzmanı. Cemal Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Güran hoş Bey. Ee, biz Cemal Bey ile bir önceki programımızı 6 Şubat 2019 tarihinde yapmıştık. Ee, ve e, özellikle yüksek binalar, AVM'lerde yangın güvenliği üzerine konuşmuştuk. Ee, bugün de e, programımızın ilerleyen dakikalarında... Ee, ...tekrar yangın mevzuna döneceğiz. Ama ondan önce Profesör Doktor Okan Tüysüz Hoca'mızla konuşacağız. Ee, bir küçük hatırlatma yapayım. Ee, geçen hafta... E, ...Altın Saatler programını... ...Açık Radyo'nun dinleyici destek haftası... ...şenliği nedeniyle e, yapmadık. E, çünkü biliyorsunuz 9 gün boyunca... ...99 saat... E, Açık Radyo Dinleyici Destek Haftası özel programı gerçekleştirildi. E, ve o nedenle e, biz bu destek haftasına e, programımızı bağışlamış olduk. İyi de gitti değil mi? Dinleyebildiniz mi arkadaşlar? Yer Şimdi, yer. Yer, yer Evet. E, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elvan hoş bulduk. ve e, Argunyum bugün e, neredeyse tam kadroyuz. Bir tek Nuray Hocamız eksik onunla da ay sonunda bir araya geleceğiz herhalde. Evet. Ee, şimdi e, hemen e, Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız ve kendisiyle özellikle son depremler konusunu e, konuşmaya e, başlayacağız. E, evet. Şimdi e, bağlanmayı bekliyoruz ama Açık Radyo Dinleyici Destek Haftası geçti diye desteklerinizi bizden esirgemeyin. Ee, telefon numarasını söyleyebiliriz. Değil mi? Evet. 0212 340 41 43. <gülüyor> 343 41 41. Evet. Ee, buradan e Açık Radyo'yu arayabilirsiniz ve desteğinizi internetten de yapabilirler. Evet. ...bekleyen arkadaşlarımıza yapabilirsiniz. Ee, onun dışında... dediğin gibi internetten de... ...yapmak mümkün ve... Evet. ...havale etmek de mümkün. Açık Radyo'nun internet adresinde... ...bu bilgilerin hepsini... ...rahatlıkla bulabiliriz. Yani Numarayı tekrarlayalım lütfen. Yani. Numarayı sen tekrarla. Benden daha iyi biliyorsun çünkü. Vallahi bak şimdi... ...karıştırmış olabilir <gülüyor> miyim? 0-212... ...343... 41. 41. 41. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bunu en iyi Ömer'le şey yapıyor ama. Evet. <gülüyor> Eraslan değil evet. mi? Evet. Biz onlar evet. kadar tecrübeli ve beceri çok tecrübeli. Özellikle de Eraslan tabii ki. Ee, efendim biz bir yandan e, Daha genç kadrolara okan... ihtiyaç var bu konuda galiba. <gülüyor> evet. Ha? Evet. ha? genç kadrolara ihtiyaç, genç ihtiyaç var. Tabii. <gülüyor> evet. Ömer ve Eraslan e, en genç arkadaşlarımız Evet. evet e, Cemal Bey biz bu arada e, ha, herhalde bağlanıyoruz. Evet. Geldi, evet. Tamam. Okan Hocam merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz, Çok teşekkürler hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Koşturmaya devam. Evet. Arazide misiniz hocam yine? Hayır değilim. <gülüyor> tamam. Ha, <güzel. gülüyor> İstanbul'da <gülüyor> değil mi? Evet. Ee, hocam e, ilk soru hemen Elban'dan geliyor. Hocam merhaba tekrar e, merhaba. geçtiğimiz dönem e, geçtiğimiz hafta içerisinde esasında e, bir dizi gene e, yer sarsıntısı yaşadık e, özellikle Doğu Anadolu'da. ...Malatya, Elazığ e, civarlarında... ...Malatya'da... E, ...arka arkaya gelen hatta... E, ...yani birden fazla sanıyorum... ...deprem diye nitelendirebiliriz... ...yani artçılığında evet. ötesinde... E, yaş, e, ...sarsıntı oldu... ...bu konudaki e, sizin görüşlerinizi almak istiyoruz... E, ...buna bağlı olarak da... E, bu. E, yer bilimciler arasında uzun zamandır hani hep şey konusunu duyarım ben. Eee Doğu Anadolu fay hattı oldukça sessiz, evet. oldukça durgun. E, acaba hani bu konularda bir hareketlenmenin belirtileri mi bunlar? E, o konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Tabii isterseniz ikincisinden başlayayım. Doğu Anadolu fayıyla başlayayım. Çünkü Doğu Anadolu fayı e, buradaki ana yapı. Ee, i̇kincisi de Malatya-Ovacık fayı dediğimiz ve üzerinde deprem etkinliğinin olduğu bir fay var çok tanınmaya, ondan kısaca bahsedelim. Şimdi Türkiye'nin e, iki tane çok önemli fayı var bunlardan bir tanesi Kuzey Anadolu fayı hep konuşuyoruz hep konuşuyoruz. Ee, i̇kincisi Doğu Anadolu fayı Doğu Anadolu fayı Karlova'dan başlıyor bin başlıyor. Ondan sonra e, Bingöl'den geçerek Elazığ'a geliyor, Hazar Gölü'nden geçiyor, Adıyaman'a geliyor ve Adıyaman'dan sonra e, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine kadar uzanıyor. 650 kilometre boyu var. E, sol yanalatımlı bir fay. E, Türkoğlu ilçesinden sonra iki kola ayrılıyor. Bir tanesi Adana e, yumurtalık civarında uzanıyor. Bir tanesi güneye doğru dönüyor Hatay'a e, doğru Hı. ve oradan e, ölü denize kadar uzanıyor. O da 1600 kilometrelik uzun bir fay. E, Doğu Anadolu fayı suskun bir fay. Çok uzun sürede suskun bir fay. Onun için de sizin de belirttiğiniz gibi yer bilimcilerin e, hep e, herhangi bir deprem olduğunda yüreğin titreten, hoplatan faylardan bir tanesi. Biz fayların çok uzun süre suskun kalmasından hoşlanmayız. Bu suskun kalma daha gelecekte büyük bir deprem üretme anlamına gelebilir. Doğu Anadolu fayı, Kuzey Anadolu fayının yarısı hızında hareket eden bir fay. Kuzey Anadolu fayı aşağı yukarı 20-25 milimetre yılda hareket ediyor. Doğu Anadolu fayı ise 10-11 milimetre civarında bir harekete sahip. Bu da şu demek Kuzey Anadolu fayında 200 yılda bir deprem oluyorsa Doğu Anadolu fayında da 400 yılda bir deprem olur demektir. Evet. geçtiğimiz 100-150 yılda bu fay üzerinde 1971'de Bingöl depremi dışında e, bir deprem yok. Buna yakın faylarda bir takım depremler var. Ancak biraz geri gittiğimiz zaman e, özellikle tarihsel kayıtlara baktığımızda burada Büyük olduğunu düşündüğümüz, tahmin ettiğimiz, çünkü o dönemler kayıt yok büyük ölçüde, tarihten alıyoruz, depremler var. Bunların tahmini büyüklükleri 6 ile 7,5 arasında değişiyor. 1114 yılında, 1513'te, 1822'de, 1866'da, Hatay'da 1872'de aşağıda ve 1874-1893 yıllarında depremler var. Tabi bunların büyüklüklerini o dönem ölçü olmadığı için bilmiyoruz. Ama tarihi kayıtlara dayanılarak 6.5 ile 7.5 arasında 6 ile 7.5 arasında büyüklüklerinin olduğunu tahmin ediyoruz. Bir felaket Şimdi, boyutunda Halep'te galiba değil mi? Bir deprem var tarihte. Evet. evet. O Ölüdeniz'de aşağıda. Dağlaş, yani dağlaş. Hatay'dan itibaren Hı. gelen. Evet. Hatta bu, bu işte devamı ya da başka bir fay Hatay'da 1789'da pardon Elazığ'da 1789'da 51 bin kişinin hayatını kaybettiği tarihi kayıtlara geçmiş Elazığ ve Tunceli civarında. Ayrıca Justinian dönemi bu da galiba milattan sonra 60'lı yıllara denk geliyor. 200 bin kişinin Hatay'da can kaybına uğradığı. O dönemde orada bir olimpiyat olduğu ve o nedenle nüfusun çok kalabalık olduğu ve tam o anda da bir depremin ortaya çıktığı, buna bağlı tsunami'lerin oluştuğu falan tarihi kayıtlarda vardır. Ne kadar güvenilir, orası biraz tartışmalı. Dolayısıyla Doğu Anadolu fayına baktığımız zaman aşağı yukarı 150 yıldır suskun olmasına rağmen deprem üretme potansiyeli büyük bir fay. Ve bu sayın ve kolların içerisinden geçtiği 11 tane şehir var. Bingöl'den Adana'ya, Hatay'a kadar uzanan e işte e, Kahramanmaraş, Adıyaman e, Gaziantep yakınları içerisinden olmasa bile e, bu şehirlerin hepsinde de e, Malatya gibi e, önemli bir tehlike yaratıyor. Ve bunun e, içerisinde e, yapılan e, bu tarihsel değerlendirmeler ve fay üzerinde yapılan kazılara bakılarak da e, bu fayın aslında hareketli ama deprem sıklığının uzun aralı olduğu yani uzun yıllar bekledikten sonra deprem ürettiği şeklinde bir görüş büyük ölçüde ortaya çıkıyor. Şimdi bu e, Bingöl Karlova'dan başlıyor ve Kahramanmaraş Çürkoğlu'na kadar uzanıyor demiştik. Bunun yanı sıra Doğu Anadolu fayına paralel uzanan bir takım faylar var. Bunlar da Kuzey Anadolu fayından ayrılarak güneye Anadolu'nun içlerine doğru ilerliyorlar. Bunlardan bir tanesi de Malatya Ovacık fayı az önce sorduğumuz. Bu da Erzincan Ovası'nın doğusundan başlıyor. Tünceli, Ovacık ilçesine uzanıyor. Ondan sonra orada bir başka fayla birleşiyor. Malatya fayı dediğimiz. Ve bu Malatya fayı da aşağı yukarı Doğu Anadolu fayına kadar e, Kahramanmaraş, e, Sürgü, Göksun civarına kadar uzanıyor. Bunun e, toplam uzunluğu 240 kilometre. Bu 240 kilometrenin belli bir kısmı Ovacık fayına 160 kilometrelik kesimi de Malatya fayına ait ve Burada da yine yapılan Çalışmalar var Fay üzerinde yapılan çalışmalarda Burada Geçtiğimiz 10 bin yılda 4 tane önemli deprem Olduğu ortaya konmuş Durumda ve her 2200 yılda bir yaklaşık olarak 2200 yılda tabi bu elimizdeki derilerle sınırlı eğer deriler e, artarsa belki bu sıklık biraz daha düşecek bu aralık <gülüyor> 2275 yılda bir büyük deprem ürettiği e, ortaya konmuş durumda dolayısıyla e, bu Malatya civarında Arguan'da e, geçtiğimiz günlerde özellikle Mart ayından beri başlayan Aktivite bu fayın diri olduğunu bize gösteriyor ve e, oldukça uzun süren bir aktivite oldu. E, genelde 4 civarında depremlerle ortaya çıktı e, ama fayın diri olduğunu gösteriyor. Yapılan çalışmalarda e, bunun büyük deprem üretme potansiyelinin, olduğunu ortaya koyuyorlar. Yine aletsel dönemde 1900 yılından 2019'un işte Martın 28'ine kadar olan sürede bunun üzerinde 11-12 tane dördün üzerinde deprem meydana geldiğini gösteriyor. Doğru taktımlı, sol yana alakalı bir fay. Ben ee, basında şeyi gördüm. bir e, Bilemiyorum şu anda kim olduğunu da. E, bunun bir öncü deprem olma ihtimali olduğu söyleniyordu. E, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani bu konuda çok net bir şey söylemek e, pek mümkün değil. Biz öncüyü ancak arkadan artısı gelince net olarak anlıyoruz. Hı hı. E, ama e, şunu en azından söylemek mümkün. Gerek Doğu Anadolu fayı, gerekse Malatya, Ovacık, sayı aktif faylardır ve büyük deprem üretme potansiyelleri vardır. Bu fayların nereden geçtiği de gayet net gibi bir şekilde yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bunların deprem üretebileceği göz önüne alınarak buna uygun tedbirlerin yerleşimin mutlaka planlanması ve Alınması gerekiyor. Hep söylediğim şeyi bu failler içinde tekrarlayabiliriz. Evet, bunu bir uyar olarak kabul etmek gerekiyor yani. Evet, evet. Evet. 20, 20 yıldır evet. döne döne tekrarladığımız, özellikle de sizin vurguladığınız nokta yeniden önümüzde. Hocam evet. Türkiye dışında 2017'den biraz belki farklılık olabilir. 18'de. 2018'den biraz farklılık olabilir. Evet dünyadaki depremlere ilişkin e, durumu da e, kısaca e, şöyle bir e, sıralamakta fayda var mı acaba? Tabii. şöyle e, aslında yani yılın daha ilk üç ayını yeni bitirdik, üç buçuk ayını bitirdik. Bu e, baktığımız zaman iki tane bu yıl yani 2019 içerisinde iki tane önemli. Önemli demeyelim de büyük deprem Büyük oldu. deprem, evet. Bunlardan bir tanesi 22 Şubat'ta Ekvador'da oldu. 7,5 büyüklüğünde bir deprem. Diğeri Peru'da oldu. 1 Mart'ta 7 büyüklüğünde bir deprem. 6 ile 7 arasındaki depremler biraz daha sık. Bunda 37 tane deprem var. Bir de USGS'in bir sınıflaması var önemli deprem adı altında depremlere puan veriyorlar. Bu puanlamada da depremin büyüklüğü yerleşim birimlerinde yarattığı sarsıntının miktarı, sıklığı yerleşim birimlerine olan yakınlığı gibi kriterler var. Bu kriterlere dikkat ederek puanlama yapıyorlar. Bu puanlamaya göre de 37 tane önemli deprem olmuş 2019'da. Ee, bunun içerisinde 4'ten büyük depremler var. Bazen 4-4,5'luk bir deprem örneğin denizde Acıpayam'da olduğu gibi e, insanları ciddi anlamda e, rahatsız edebiliyor. Ya da bazı koşullarda örneğin e, bizim Ayvacık depremlerinde olduğu gibi e, hasara yol açabiliyor. Bunları dikkate alarak da 37 tane 2019'un başında önemli deprem olduğunu söylüyorlar. Biraz 2018'e oranla sakin gidem ama pek bu sakinlik gitmez. Yapılan istatistikler vardır. O istatistiklerde yıllık deprem sayıları vardır. O deprem sayılarına bir şekilde biraz aşağı biraz yukarı ulaşılır. Yani önümüzdeki süreçte dünyanın farklı kesimlerinde e, özellikle bu fayların mevcut olduğu bölgelerde e, depremlerin her an olabileceğini düşünmek lazım. Buna ülkemizde dahil. Evet. Çok çok teşekkürler Okan Hocam. Sağ olun. Verdiğiniz ben bilgiler teşekkür için ediyorum. görüşmek üzere. Bakın. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin hocam. Sağ olun. Çok Sağ teşekkürler. Hoşçakalın. Evet efendim programımızda ilk olarak Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla konuştuk özellikle Malatya ve Doğu Anadolu depremleri konusunda bilgi aldık hemen yangın konusuna geçebiliriz Cemal Bey çok kısa süre önce yani Şubat ayında 6 Şubat'ta bir program yaptığımızı belirtmiştik ama tabii özellikle Paris'teki nötrdan klisesinin yangınıyla e, ilgili olarak yeniden sizin görüşlerinize başvurmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Tabii esas meselemiz e, Notre Dame Katedralindeki yangın ve onun bize olan yansıması, bize olan düşündürdüğü ve gene birçok tarihi yapının olduğu İstanbul'umuzda ve ülkemizde e, bu konuda neredeyiz? Onu da kısaca irdelemekte yarar Tabii. var. Tabii. Evet. Öncelikle Notre Dame Katedrali hakkında o yangınla ilgili hem basından hem de benim çok değerli iki dostum vardır. Teknik Üniversiteden Profesör Nur Akın ve Profesör Günkut Akın. Onların binanın ile ilgili bana verdiği bazı bilgiler var. Kısa bir değerlendirme yapıp konumuza geçelim. Efendim bina bilindiği gibi 1160-1345 arasında yaklaşık 200 yıl yapısı olan bir gotik mimari. Çok uzun bir sürede. Çok, iki evet. Tabii zaten Orta Çağ'daki bütün bu gotik mimari eserleri uzun yıllarda tamamlanan binalar. Ve bu binanın çatısı eh, ahşap, meşeden yapılma. Hatta şöyle bir şey var. internette diyor ki bu bina yapılırken 18-20 hektarlık bir orman yok edildi. O binanın çatısını yapmak için. Yapmak için. Meşeden. Ve şu andaki yanan e, çatı da e, bu 800-900 yıllık meşe odunu yanıyor. O yüzden de çatıya zaten orman evet. adı vermişler değil mi? Orman adı mi? Yani... evet. Orman ve hatta bunun tabii bir de o kadar e, yoğun kullanıyor ki bir diğer e, yayında da çatı sanki kibrit kutusu gibi diyor. Yani o kadar çok yanıcı e, odunlar var. Şimdi e, binanın uzunluğu 128 metre, genişliği 48 metre. Bu yangının başladığı tahmin edilen Spires denilen ortadaki kule yerden itibaren 41, 91 metre. 2 e, tane e, ana kulesi var girişte. Onlar 69 metre. Şimdi binanın içindeki bu ana nef yüksekliği 40 metre civarında. Bugün e, internetten gördüğümüz şeyde ilginç bir e, fotoğraflar var. Şimdi binanın çatısı yanıyor. Fakat bina içine girildiğince çekilen fotoğraflar var. Aşağıdaki ahşap oturma sıraları dahi e, tertemiz duruyor ve girişteki o e, mermer sütunlar, taş sütunlar ve duvarlar hiçbir iz dahi olmadan duruyor ve e, mesela e, gül penceresi dedikleri o vitraylar büyük ölçüde korunmuş durumda. Neden bu? Yani yangın onları etkilemedi. Etkilememiş. Neden evet. olduğunu şöyle bir düşündüğümde çok basit. Yangın dikine yayılır. Yangın binanın bodrumunda çıkarsa binanın tamamını yakar. Yangın binanın çatısında çıktığı için sadece çatıyı yakar. Ve bu yanan çatı da yanıcı bütün malzemeler bittikten sonra çöktü ve yangında bitti. Şimdi e, bu tip tarihi bina yangınları Avrupa'da son yıllarda hep yaşanıyor. Mesela geçen yıl İrlanda, Belfast'ta çok büyük bir tarihi yapı, 1800'lerde yapılmış bir e, banka olarak kullanılan, rezidans olarak kullanılan ve halde de AVM olarak kullanılan büyük bir bina tamamen yandı. E, Prime Bank'ın bir binasıydı bu. Ve tabii gene hemen akla gelen İngiltere'de e, Kraliçenin ikametgahlılar, winston Castle yandı. E, büyük ölçüde yandı. Ve aşağı yukarı hep bu binalarda çatılar yanıyor. ve Aşağı doğru yanıyor. Akşam çöksün. ağırlıklı evet. olduğu için. Evet. Şimdi e, İstanbulumuza bakalım son 10 yılda Neer İstanbul'a geçmeden önce Buyurun. özellikle e, bu e, katedral yangını ile ilgili e, birkaç sorun olacak öyle yani e, birincisi şimdi tabi bizim e, Türkiye'de çok sık rastladığımız bir olaydır. Mesela herhangi bir savaş olur bir anda savaş uzmanları televizyonlara çıkarlar evet. ve e, bu savaşın nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin e, cephe e, şeyleriyle birlikte e, harekatlarıyla birlikte açıklamalarda bulunur. Evet. E, bu yangının hemen arkasından e, Amerikan Başkanı Trump da bir açıklama yaptı. Niçin dedi havadan söndürmüyorlar dedi. Evet. Şimdi tabii ki biz konunun uzmanı olmadığımız için e, bir şey söyleyebilecek durumda değiliz ama e, ne diyorsunuz bu açıklama için? böyle e, Kendisi e, daha öncesinde gönüllü itfaiyecilik mi yaptı ne yaptı bilmiyoruz ama ...böyle ee, bir açıklaması var. Güran Bey, e, cephede olan bir savaşı televizyon hmm. ekranından e, izleyerek... ...idare etmek, komut etmek mümkün mü? Paris'teki Notre Dame yangınını televizyon ekranından e, yönetmek, söndürmek, taktik vermek mümkün mü? Tabii ki değil. Bunlar hepsi e, bence değersiz e, laflar. Çünkü itfaiyecılık ayrı bir meslek ve o anda olayı komuta eden kimse herhalde Paris itfaiyesinin e, yeterli bilgi birikimi vardır. Ama şu var benim hemen aklıma gelen bu yangınla ilgili birkaç konu. Bir kere yangın ahşap yangını olduğu için dumanla başlıyor. İlk alarm geliyor. Gene okuduklarımı söylüyorum. E, papaz bunu önemsemiyor. 20 dakika sonra polis geliyor içeri. Yanıyorsunuz dışarı çıkın diyor. <gülüyor> Ondan sonra... Tabii şundan dolayı yangın ilk önce dubanla başladığı için bulamıyorlar diğerini çatı kapalı. Ne zaman ki dışarıdan alevler gözüküyor, polis içeri giriyor, yanıyorsunuz diyor. İtfaiye yola çıkıyor, geç kalıyor. Çünkü neden? Notre Dame bir adada yollar dar, trafik var. E, gelip müdahale etmesi e, 45-50 dakika. E, zaten e, yani 90 metredeki bir yangına nasıl su sıkacak? Ee, oldukça müdahalesi zor bir şey. 8 saat yer. sürmüş. Evet. Ee tamam ben çatıyı yanık Çat bitiyor. Ediyor. O meşeler tabii evet. ki bitecek. Bitti evet. yani. Bütün kule devrilmiş. Evet. Meşe nüstude çatısı şeyle kaplı. Koşulunla kaplı. Eee koşun 300 o, 327 derecede erir. Evet. Erir ve şey yapar. Şimdi helikopter meselesi yani, Yangın alibi kaç dereceye kadar çıkar? Efendim şöyle söyleyeyim. Ahşap yangınları ...600, 700, 800 derecelere kadar hararet yükselir. Akaryakıt yangınlarında 1200-1300 dereceye kadar yükselir. Yani yangındaki maksimum sıcaklık 1200-1300 derecelerdir. Ama zaten 500 dereceden itibaren demir konstrüksiyon bile taşıyıcı özelliğini %50 kaybeder. Evet. Şimdi helikopter ne Bilmem ben yani <gülüyor> ama... Gene laf olsun diye söyleyeceğim, o yoğun dumanın içerisinde helikopterin girmesi ve motorun çalışması dahi mümkün değildir. Suyu nereye piskirteceğini dahi görmesi mümkün değildir. Çünkü odun bol dumanlı yanar, yoğun bir duman vardı. Helikopterle oraya müdahale etmek de herhalde tenk, teknik olarak evet. mümkün değil. Bilinçli olarak odun diyorsunuz değil mi? Yani ahşap tanımını kullanmaktan çok odun... Yani odun diyorsun. diyormuştum ki çok akıllarda onlar bir böyle ahşap odun gibiydi. Evet. <gülüyor> Şekil itibaren evet. Sanki şömine odunu gibi onlar... Evet. Oldun yani. <gülüyor> ee, bir de tabii yani helikopterde gibi bir yerden bırakılacak suyun da e, yapıya vereceği başka hasarlar yani da Belki şey Şu olabilirdi. Aşağıda vitraylar şunlar bunlar kurtarılmaya çalışan bir şey, şey var. dediğiniz gibi bir de yanan ahşap malzeme aşağı düşüp. Yangını içerideki aşağıya da yayabilirdi. Yani, hatta o konuda aşağıdan su sıkılması düşünüldüğü ancak tavan yapısı nedeniyle bunun da mümkün olmadığı evet, gibi bir şeydi. Ben de okudum gazetelerde yani, ama. Yani bu tabii oradaki olayın e, teknik e, ve taktik sorumlusu olan itfaiye şefinin müdürünün e, vereceği kararlar. Evet, bütün bunlara ilişkin zaten raporlarda e, bir süre sonra... Çıkacak ve kamuoyuyla evet. da paylaşılacaktır. Güzelliği şu, bunu bütün dünya öğrenir. Evet, Bizim ülkemizde evet. olan yangınlarla ilgili hiçbir yangın raporu paylaşılmaz. Analizi ve kök nedenine inilmez. Evet. Ama dünyadaki yangınlarda çok detaylı raporlar vardır ki bir daha tekrarlanmasın. Hele böyle bir bina da yani. Evet, tabii. Bizim evet. işte biz şeyde Londra'da yanan evet. büyük konukla evet. ilgili tabii. bütün bilgilere ulaşabildik tabii hepsi belli. Bir evet. Şeye biraz değineyim. Şimdi bu yani akışımızda bugün hem Nasıl bunlar koruyacağız ve ülkemizle ilgili öneriler ne olabilir? Şey enteresan tabii yani mesela siz başka Avrupa'dan da örnekler verdiniz. Evet. Bildiğimiz kadarıyla Avrupa'da özellikle tarihi yapılar çok sıkı kontrol altında diyebiliyoruz. Fakat enteresandır ne zaman bir yeniden bir şey yapılacak olsa inşaat yapılacak olsa restorasyon yapılacak olsa bu yapılar daha da büyük bir tehdit altında kalıyorlar herhalde Türkiye'de de örneklerini evet. gördüğümüz üzere Çünkü orası da Cemal Bey çok iyi bilir yani binanın inşaatı sırasında da bakım ve restorasyon gibi çalışmalarda da özel riskler var. Yani bitmiş bir binada yangına uygun yapılmış projelendirme, ve koruma, e, deteksiyon sistemleri filan çalışırken belki o dönemden çok daha fazlası bu e, restorasyon, bakım, onarım, hatta inkişat. O sırası. o dönemlerde hassasiyet, evet. kırılganlığı daha artıyor şey yapının. Ama, çok çok iyi. Ama orada da e, alınması mümkün ve gerekli tedbirler tabii. var. Tabi evet, Bir analiz yapıyorsunuz. Şüphesiz. Herhangi bir adım atmadan önce onun ta risklerinin tariflenmesi gereklidir. Evet yani bu yangın saat akşam 6 civarında mı çıkmış? Öğlen, Öğlen saatlerinde. Öğlen saatlerinde. Yani, Öğlen yani orada birileri yani. çalışıyordu demek tabii, ki. He. Evet. Restorasyon çalışması sürüyordu. O çalışan şahısların hangi tedbirleri alıp almadıkları filan da bu nasıl oldu da oldu olanağına getirecektir evet, evet. herhalde. Yani. Bekleyeceğiz bunu. Ben değil mi dikkatimi çöken bir başka noktayı da paylaşmak istiyorum. Şimdi bizim Türkiye'de bu tür bir hadise olduğunda Hemen bir terör ba bağlantısı kuruyoruz. Evet. Bu olayda da bir terör bağlantısı olabilir. Tabii ki o, o yapılacak incelemeler sonucunda açıklanabilir. Ama e, özellikle e, Paris yönetimi ve e, Fransa hükümeti son derece soğukkanlı davrandı. Ve e, herhangi bir e, kesim bilgi, objektif bilgiye ulaşmadan... E, tahminler yürütmeye kalkmadı. Bu güzel bir kriz yönetimi diye ben evet. değerlendiriyorum onu. Hakikaten çünkü şu, bir hassasiyet var bu Yeni Zelanda olaylarından sonra. E, şey, herhangi bir şekilde bu soru işaretlerini attıracak bir açıklama olsaydı e, sevimsiz olurdu. O anlamda ilk baştan bunu hani e, bir şekilde elimine etmek çok, doğru bir kriz yönetimi. Çok isabetli söylediniz. Ayrıca kesin kanıt olmadan terörle bağlantı yapmak ...terör örgütlerinin bunu da... Istememiş Ekme, şey, ekmeğine ekmeği yağ süren bir şey. Aa, yapılmaz bu. Evet. Kaldı ki gene dışarıdan baktığımızda... ...olayın gelişimi belli bir... E, ...zaman dilimini alıyor. Yani... E, ...belli bir yakıt dökülerek falan bir... E, ...kundak lava ile çıkan bir yangın görüntüsü... ...sanki vermiyor. Bunlar evet. çıkacak. İncelemede çıkar hepsi. Evet. Ee, hemen programımızın yarısına geldik. Evet. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra... Sonra yangına devam edelim. Yangına <gülüyor> devam edelim. <edeceğiz. gülüyor> evet. evet efendim. <gülüyor>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 Evet Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Programımızın ilk bölümünde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük ve Cemal Kozacı Bey ile kimya mühendisi, yangın güvenliği ve risk denetim uzmanı onunla birlikte yangınları konuşuyoruz efendim. Evet Cemal Bey. Şimdi son 10 yılda İstanbul'da nasıl tarihi yapılarımızı kaybettik bir göz atalım. Bakınız 2002 yılında Beşiktaş'taki o Gazi Osman Paşa binası ilkokul olarak kullanılan bina yandı. Daha sonra 2012'de Eski Marif Nezareti İl Milli Eğitim Müdürlüğü yandı. Cağaloğlu'nda. Cağaloğlu 2013'te Galatasaraylı Üniversitesi Feriye Sarayı yandı. 2010'da Aydanpaşa gar kaybettik. Şimdi restorasyon oluyor, korkarım. <gülüyor> Orada restorasyonda yangın çıkmasın tekrar. Evet. Umarım önlemler alınmıştır. Ne olduğunu da biraz sonra değineceğim. 2011'de Kılıçalıpaşa Camii'nde yangın çıktı. Yine 2011'de Beyazıt Camii'nin Hünkar Kasrı geldi, çok değerli bir yerdi orası ve 2012'de yine Kapalı Çarşı'da büyük bir yangın çıktı. Şimdi ne oluyor? Bunlardan hangilerinde restorasyon çalışması vardı Cemal Bey? Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu Haydarpaşa'da vardı. restorasyon vardı. Aydarpaşa'da bir çatı onarımı vardı. Çatı onarımı yani, onarı onarı. onarı var. Evet. Çok basit bir nedenle yangın bir yangın çıktı. Galatasaray'da şey evet. bir şey yoktu. Evet. Elektrik tesisatına aşırı yüklenmeyle çıktı o yangın. Evet. E, çünkü tarihi binalardaki elektrik donanımı e, genellikle eskidir, yenilenmezdir. Ama e, bunların ve çoğu ve... çatıdan çıkan yangınlar Çatı'da değil çıkıyor. mi? Şimdi bakın size çok hemen somut bir örnek vereyim. Ben İstanbul Üniversitesi'nde görevliyken ee, o zamanki rektörümüz Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki Beyazıt'taki tarihi binanın e, eski harbiye izaretinin yönetim sorumluluğu e, sende dedi. Benim yaptığım ilk iş binayı yukarıdan aşağı bir e, dolaşıp biraz önce Argun dediği gibi bir tehlike değerlendirmesi ve risk analizi yapmak. Çatılar genellikle bütün kullanılmayan eşyaların dökünden yancı atıldığı yer. Evet, evrakların, muhasebe Hep, evraklarının. ciddi yangın yükü var. Ciddi yangın Çatıyı temizledim. Çatıdaki elektrik tesisatını söktürdüm. Çatıda niye elektrik tesisatına gerek olsun ki? Oraya girip çıkılan bir yer değil ki çatı. Tabii. Giren dev elektrik feneriyle gitsin. Elektrik tesisatını söktürdüm. Pırıl pırıl oldu. Kapı da bir tane hani cam kutu içerisinde elektrik feneri koydum. Çatıdaki yanıcı malzeme ve yangını neden olacak ısı kaydanı ortamdan uzaklaştırdım. Evet. İşte ise işte yangın önlemi. Dolayısıyla... Yangın güvendiği üç aşamalı. Hep söyler. Birincisi yangını önlemek. Bunlar genellikle idari ve yönetsel talimatlarla sağlanan şeylerdir. İkincisi yangının korumak. Yangın çıktığı anda can ve mal kaybını minimum e, indirmek. Aktif pasif önlemler, Mimari çözümler, yangının ısının yayılmasının önlenmesi, acil kaçış yolları, otomatik sürdürüme sistemleri vesaire. Üçüncü, buna yangını korumak. Yangından, yangından korumak. korumak. Evet. Üçüncüsü de yangını söndürme. Yangını söndürme aşamasına geldiğimiz zaman itfaiye gelir. İtfaiye hakikaten yangının etrafa yayılmasını önler artık. Şeydir. İş çok gecikmiştir. Dolayısıyla bunlar yönetmeliklerle sağlanır. Şimdi bakalım bizde bu konuda ne var? Bizim elimizdeki tek yangın mevzuatımız olan binaların yangından koruma yönetmeliğinde bir sayfamız var. Tarihi eserlerin korunmasına ilgili. Orada e, faydalı birkaç nokta var. E, baktığımızda yurt mevzuat ve şey nedir? E, yasal dökümantasyon. E, Amerika'da meşhur NFPA dediğimiz kodları, yangın kodları, NFPA 914'te 140 sayfa artı ekleriyle 415 sayfalık bir doküman var. Buyurunuz. Evet. Tarihi eserlerin yangından korunmasıyla ilgili. Fire Protection of Historical Structures. Avrupa'ya geldiğimizde, Avrupa'da da e, yangın güvenliği, e, tarihi binalarda yangın güvenliğinin yönetilmesiyle ilgili bir guideline vardır, bir rehber kitap vardır. Avrupa, Confederation of Fire Protection Association'ın hazırladığı bir dokümandır. Demek ki dokümantasyon var. Ama bu neden sonra çıkmış? Şimdi Avrupa'da ...Avrupa Kültürel Mirası'nın... ...yangın riskinin değerlendirilmesi... ...diye bir rapor var. Bu raporda... ...13 ülkeden 10'unda... ...yangın yönetmeliği... ...bağımsız olarak yok tarihi binalarla ilgili... ...fakat... ...tarihi binaların korunmasıyla ilgili... ...yönetmekten içine koymuşlar. Bunlar. Bu raporun tarihi nedir efendim? Bu rapor... ...1990'ların sonunda yapılmış bir rapor. Evet. 2000'lere doğru. Evet. Ondan sonra bunu ayrı bir döküman olarak da yapma gereği duymuşlar. Şimdi, bizim ülkemizde bu konular yok. Esasında bu konular olmadığı gibi bizde yangın güvenliğinin sahibi yok yasal olarak. Bu çok önemli bir sorun olarak. Geçen konuşmamızda da söylemiştik. Ortada duruyor. Yangın güvenliğinin sahibi yok. Evet. Yani... Ne demek bu Kemal Bey? Bu şu demek. Bir kere yangın ile ilgili eee... Yasal dökümantasyonlarımız eksik. Yangın güvenliği ile ilgili e, yönetmelikleri, çalışma talimatlarını, belediyelerin yapılanmalarının e, belirleyeceği e, standartları koyucu bir birim yok. Devlet kademesi içerisinde merkezi bir birim yok. Sakın yanlış anlaşılması itfaiyelerin yönetilmesinden bahsetmiyorum. Onların teşkilat, yapılandırma, eğitimleri ile ilgili organizasyonlar ve en önemlisi bizim ulusal yangın veri tabanımız yok. Geçen toplantıda da konuşmuştuk. Avrupa Birliği'nin beş yıl önce yayınladığı bir şey vardı. 2020 Avrupa Yangın Hı. Güvenlik Stratejisi. Evet. Beş yıl önceden strateji belirliyor ki ben şunları yapacağım diyor. E, strateji belirlemek için e, statistiniz olacak, veri tabanı olacak ki <gülüyor> ben bu konuda şey yapayım, strateji belirleyeyim. E, yok. Bilgi no, yok yani. Bilgi yok. El yordamıyla gidiyoruz. Şimdi e, şuna da tabii programımızın son bölümünde değinmek istiyorum. Eğer sorularınız Yok ise... Burada ben şeyi sormak Buyurun. istiyorum, bu e, yani yangın güvenliğinin sahibi yok dediğinizde esasında eskiden Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün e, görevler arasında tanımlanmış. Şimdi de Gibi. büyük evet. bir ihtimalle de e, AFAD'ın şu an net olarak hatırlamıyorum ama afet ve e, Acil Durum Başkanlığı'nın görevler arasında tanımlanmış bir yangınla ilgili e, bir şey var. E, nasıl bir görevlendirme var diyeyim. Bu itfaiye teşkilatların kurulması filan da dahil ama e, şimdi bununla ilgili mevzuatın hazırlanması filan da bunu bu şey içerisinde Greta'nın içerisinde değil mi? E, değil çünkü olsa yaparlardı. Yani e, afet içerisinde e, yangın güvenliği ilgili ya bir başkan yardımcılığı veya bir daire başkanlığı şeklinde örgütlenme benim bildiğim kadarıyla yok. E, sadece yerel yönetimlere bağlı itfaiye teşkilatları var. E, anladım. Ve yani itfaiye teşkilatlarının tek bir ...yönetmeliği yok. Her belediye kendine göre bir itfaiye teşkilatı, teşkilatı yönetmeliği yapıyor. Tip yönetmelik yok. Bir ikincisi bir de AFAD e, hani adı Afet ve Acil Durum ama yangını afet ve acil durum olarak kabul etmiyor yaptı. Ya, <gülüyor> çok fazla yani, birincil e, önceliği yok o konuda. Öyle e, yani mi? Yani, yangın ciddi bir afettir tabii. Yani hayır, ama, ama afet tanımının nasıl yaptığınıza bağlı. Ama merkezi bir kuruluş olarak bence şu anda e, o birim içerisinde yer alması uygundur. Ama ayrı bir e, örgüt olarak çalışacak olmayı, yapacağı çok işler var. Yani e, ulusal yangın güvenlik stratejisi, eğitim, dokümentasyon, çok iş var. Ben birçok e, sempozyumda bu konuda bildiriler sundum. Eğitimimiz e, şey e, çok eksik. Yani bugün e, Batı'da Paris'te veya diğer büyük şehirlerde itfaiye müdürü olmanız için eee 4 yüksek öğretim mühendisliği eğitimi, yüksek lisans ve en az 10-15 yıl deneyim gerektirir. Yani mühendislik kişidir bunlar. Evet. Eee evet. şeyde de konuşmuştuk program öncesinde de sohbet ederken ben hani e, Türkiye'de bu bu kadar ufak kısıtlı bir mevzuatla eee gittiğimizi hakikaten inanamıyorum. Eee Şimdi binalarda işte bir takım mevzuatın uygulanmasına yönelikte sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Yani bunu kim denetliyor? Bu uygulamayı kim hani hayata geçiriyor? Bu gibi sorunları nasıl aşabiliyor muyuz? Ama zannetmiyorum açtığımızda. Şimdi, açıkçası sorun cevabı kendiliğinden geliyor. Şimdi, geliyor. şimdi binaların yangından koruma yönetmediğinde dahi daha önce şey vardı. Büyükşehir belediyeleri daha proje onayı yaparlardı. Hı hı. O da değiştirildi. Büyükşehir belediyelerinin proje onayları alındı. İlçe belediyelerine bırakıldı. İlçe belediyelerinin bu konuda ne kadrosu var, ne e, elemanı var, hı hı. ne bilgisi var. E, binalar e, kullanmaya açılırken usulen itfaiyeden e, birkaç kişi gelir bakar. E, işte eldeki checklist'e göre tamam ...kullanabilirsiniz der veya demez. O Bu da ilçeden ilçeye fark e, gösteriyor. Kişiden kişiye. İki kişiden, kişiye kişiden, fark evet. Şimdi... E, ...bunun tabii böyle olmaması lazım. Ne oluyor? Büyük binalar... ...büyük yapılar yapılırken son yıllarda ülkemizde... ...hep uluslararası... ...standartlara, NFPA'ya ve Avrupa... ...standartlarına... Hmm. ...refere ediliyor. Onlar da... E, ...uygun yapılmaya çalışılıyor. Ama ulusal bir... E, ...denetim... Yani bir şey gibi en azından e, yapı denetim e, birimi gibi e, evet. bir birim yok. Bu tarihi binalar konusun esasında Türkiye'nin ve özellikle de İstanbul'un e, canı çok fazla yanmış vaziyette. Yani sadece büyük o işte Hacette... şey hacet'i Haydarpaşa Evgarı, yahut da, e göre ya da işte e, eski Maarif Ekiyatı falan gibi büyük binalar değil, ama tarihi önemi olan. Hakikaten e, Türk kültür ve şeyin sanatının e, mirası olarak değerlendirebileceğimiz bir sürü binada bu şeylerden e, zarar görüyor. Yangınlardan zarar görüyor. Biz işte kendi aramızda konuşurken diyoruz işte bu ya, tamam yandı yarın bir oraya bir apartman dikerler. E, o şekilde bir yaklaşımız evet. var. Bunca senedir bu, bu hasarlar içerisinde hakikaten niye düşünülmemiş bir e, e, bunu anlamakta zorluk çekiyorum ben. Bir açıklaması var mı? Yani tarihi binaların korunmasıyla ilgili bir... E, u, özellikle bir yangından koruması ile ilgili bilgilendir. Ben mesela en çok şey yapan rahatsız eden konulardan bir tanesi Büyük Adadaki yetimhanedir. Evet. Yani evet. E, şu anda harap gitti, halde gidiyor. gitti gidiyor. Şimdi bunu tabi şey şu e, Kültür Bakanlığımız tahmin ediyorum ülkemizdeki kültür varlıklarının korunmasında görevli. Onların kurulları var. O kurullar içerisinde bir birim... E, bir olur. de vakıflar genelgemdiriyor herhalde i̇şte, bağlı Onun tam olan. tabi Dağılımını açıkçası bilemiyorum. Evet, Mesela evet. saraylarda milli saraylara bağlı falan bir dağınıklık da Doğru. var o konuda. <gülüyor> Ama Kültür Bakanlığı içerisindeki kültür varlıklarımızı koruma e, yapılanması içerisinde bu yangın güvenliği en azından tarihi yapılardaki yangın güvenliği ele alınması lazım bu olmazsa olmaz dün ele alınması lazım yani, idi yani evet. çok uzun zamandır bunun acısını çekiyoruz Aynen. o yüzden ne yapmalıydım bir adım bu tabi o oraya geliyoruz işte. aslında yani, ne yapmalı... yani bu şey. şimdi ne yapmalı ben çok somut öneriler şeklinde birkaç maddede sıralıyorum ki bu öneriler de gene İngiltere'nin e, tarihi kültür varlıklarının korunması ile ilgili rehberinden alınmıştır birincisi tarihi bir yapı'nın özelliğine göre Yangın risk değerlendirmesi yapılacak. Evet. Tarihi yapının her birinin ayrı özelliği vardır, konumu vardır, yapı tarzı farklıdır. Hepsi o Ona göre yani. yangın risk değerlendirmesi yapılması lazım. Ondan sonra her yapıya ilişkin bir yangın güvenlik yönergesi hazırlanmalıdır. Her yapı için ayrı her yapı için o yapının gene özelliğine göre yangın güvenliği nasıl sağlanacağı yazılır orada, çalışma talimatları vesaire. Üçüncüsü her yapının bir yangın güvenlik sorumlusu belirlenmelidir. Tarihi yapının. Bu bahsettiklerim aslında şu andaki bizim binaların yangından koruma yönetmeliğinde de var. De, yangın güvenlik sorumlusu isim belirlenecek. Biliyorum da çok üstün körü yapılan bir şey değil mi o? Ben de görüyorum ve binalarda bir takım isimler yazılıyor bu geç şeylerde, tabelalarda ama. Onlar tabela şey onlar sözümü. Yani Tabii, evet. Tabelada Beraberinde kontrol geliyor. Yangında ilk kime haber verilecek? Onlar bilmem. kurtarılacak. Onlar değil bahsettiğimiz çok evet, daha detaylı, detaylı çalışmalar. Şey. Ondan sonra gene her birinin özelliğine göre gerçekten eğitimli yangın ekipleri kurulmalı. Mesela ben olsam, Tombo Sarayı'nın hemen yakınında ee, ne bileyim ee, Çok önemli başka birkaç Topkapı Sarayı'nın yakınında veya içinde vardır ama bir itfaiye aracını orada bekletiyorum. Mobil, Mobil olarak. Konuştandır. Evet. Bu yirmi, konuda en, en şanslı, şanslı yıldız, yıldız Sarayı galiba değil mi? Yıldız'da Hı. var. Onun dışında de bir be, be. Top, Topkapı'da da var tahmin ediyorum. Son yıllarda önemli şeyler yapıldı. Biraz önce Argun Bey dedi bakım onarım işleri bir yapının... ...en hassas olduğu, en kırılgalar olduğu yerlerdir. Çünkü bununla ilgili ayrı çalışma yönergesi olması lazım. Bakınız, gene diyor ki... ...Uluslararası etmelik ...herhangi bir işi verirken diyor... ...kaç tane adam çalıştıracağın kadar... ...kaç tane gözetmen de çalıştıracağını... ...ben rakamsal olarak görmek isterim diyor. Hmm. Gözetmen çalışan oranı. Evet. Yani denetimli iş yapılacak. Hmm. Rutin olarak... Zaman ...yapılan zaman, işi sürekli... ...zaman zaman tur atarak değil, sürekli. Çünkü geri dönüşü olmayan bir riskten, tehlikeden bahsediyoruz. Yandı mıydı, gitti. Gözetim ve çalışan oranı önemlidir. Ve bütün bu işleri yapacak merkezi denetimler organizasyonu kurulmalıdır. Teknik olarak neler yapılabilir? Tabii bunlar biraz önce söylediğim gibi her yapı için ayrı ayrı şey ama pekala mesela Notre o ahşap e, konstrüksiyonu fire retardant yangına geciktirici solüsyonlarla emprenye edilebilir. Kaplanabilir. Evet. Şey değil bu. Yani e, hiç özelliğini bozmadan Bozmaz. bozmadan Hı. gene görüntüsü ki orası görülen bir yerde değil ama fosfat esaslı bir takım solüsyonlarla Fire retardant hale, yangın geciktirici hale getirilebilir. Ahşap malzeme. Tarihi binaların çatı veya bodrum gibi yerlerine muhakkak sprinkler korunmalıdır. Hiç şey yok. Algılama şarttır. ki Zaten algılama varmış orada. Yani tarihi yapıda şeyini bozmayacağım diye saklanarak sprinkler tesisatı da çekilebilir. Saklanarak Yapıyı gözeterek alan da kurulabilir ama yeter ki istensin. Su deposu koyacak yeriniz yoksa sprinkler için dışarıya bir itfaiye ağzı bırakırsınız. Sprinkler borusunu çekersiniz. aracı geldiği zaman kendi pompasında binaya suyu basar, yangını söndürür. Dolayısıyla teknik çözümler var. Mühendislik işi bunlar. Yeter ki istensin. Evet. Bir de sizin başta da belirttiğiniz gibi hem bir tehlike analizi hem de bir risk analizi evet. başından itibaren yapılmış olsun ve o yapıya ilişkin, binaya ilişkin özel bir şeyinde, yönetmeliğinde çıkartılmış. Ya bu tarifliyorsun bak şurada evet. şu risk var kaynak yapılacak işte sıcak iş yapılacak evet. orada mutlaka gözetmen lazım. ...ve yangına hemen müdahale edecek... ...ekipman elinin altında olması lazım. Ve yani... Biz ...şimdi... Bir de o ekipmanı kullanabiliyor olman lazım. Mutlaka. Tam, Eğitimli tam. adam Eğitimler, lazım. Tabii, Eğitimli tabii, adam tabii. lazım. Yani işte benim başıma iki tane küçük yangın geldi... Şeyde, ...şantiyelerde. Bir tanesi şu. Suudi Arabistan'da çatıyı heraklit diye bir malzemeyle... ...kaplıyoruz. Bu Heraklit ısı yalıtım malzemesi. Hı -hı. Ve ahşap yongasının çimento ile karıştırılmasıyla... ...yapılıyor. Evet. Şimdi e, öğlen tatilinde e, hepimiz işte gitmişiz yemek yemeğe filan falan. E, Ramazan. Oruç tutan bir kaynakçım var. Heraklitleri çatı çeliğine de küçük bir punta kaynaklarıyla böyle küçük metal parçalarla tutturuyoruz. Onu yapan da bu e, kaynakçı arkadaşımız. O e, oruç tutuyor ve gitmiyor. Ve bir yerden duman çıktığını görüyor çatıda hemen müdahale ediyor. O kaynaktan kalma bir çapak rüzgarın tesiriyle aleve dönüşüyor. Heraklit'in içindeki ahşap yongasını yakmaya tabii, başlıyor. Tabii. Risk işte ve anında bastırmasak o çatı yanar giderdi yani. Öbürü de telis kullanırız ya yani şantiyelerde. ...taze betonları korumak için üstüne ıslatmak için hı hı bezlerse... Yani, ...onlar kuruduğu zaman yanıcı bir malzeme haline geliyor. <gülüyor> Onlardan çıkan küçük yangınlar olmuştur hep şantiyelerde. Yani mutlaka bütün riskleri tanımlamak... ...hepsiyle ilgili de e, gerekli e, kalifiye... ...gözetimi mi Bir de o kalifikasyon önemli çok canım. önemli. O konuda Sanırım. Türkiye'de Fransızlar e, kalifiyedir e, diye bekliyoruz e, Eğitim olayı. Evet, şeydir e, Fransız itfaiyesi e, efsanedir. Bu ama itfaiyeli kişti bu esasında proje e, sorumluları, inşaat evet, sorumluları, e, on, ama onlar, onlar, onların bu konu. yapan da e, e, işte olduğu gibi itfaiye değil mi? Ama bu şimdi biraz önce konuşmamız oraya. Ortaya geldi çözüm noktasına. Evet. Siz buranın e, restorasyon şartnamesini hazırlarken, o şartnamede e, şu kadar gözetim, bu, gözetmen bulunacağı, işlerin şu saatlerde yapılacağı... ateşli iş yapılırken e, ne gibi önlemler alınacağı, e, kullanılacak ilave aydınlatma cihazlarının neler olacağını, hepsini e, birebir yazılmış olması lazım baştan belirlenecek, yazılı hale getirilecek. Çok ilginçtir. Ben e, meslek hayatımda bütün bu uluslararası standartların yazılan şeylerin hepsinin birebir uygulandığı bir iş yerinde çalıştım. Mesleki hayatımın son döneminde. E, i̇smini vermeyeyim. Bir otomotiv fabrikasında çalıştım. Günde 1.100 aracın üretildiği bir otomobil fabrikasında Türkiye'de. ...ve ben orada yangın güvenliği ve acil durum koordinasyonundan sorumluyken... ...uluslararası standartlarda yönetmedikler ne yazılıysa birebir uyguladım. Kimse de bana niye bunu yapıyorsun, niye bizim işimizi uzatıyorsun Bunlar demedi. Bunlar maliyet değil mi? Demedi Hı. Hı. Hı. ve çok büyük bir e, revizyon işinde... ...fabrikada bin tane müteahhit elemanı girip çalışırken hiçbir kaza belada olmadı. Yani son söz... Yangın neden çıktı? Bellidir. Yangın önlenebilir. Duman olmayan yerden yangın çıkmaz. çıkmaz. çıkmaz. <gülüyor> Çok güzel. Evet, evet. evet arkadaşlar sizin e, ilavileriniz var mı bu konuya? Ben sanıyorum yani üzerinden geçmiş olduk. Yangın önlenebilir evet. bir afettir. E, bellidir kuralları e, ve her, yani her binanın özelliğine adapte edilmesi gerekir. ...ama neticede bütün dünyada geçerli kurallardır evet. bunlar. Evet, yani Türkiye'ye göre ayrı, Amerika'ya göre ayrı Olmaz. değildir. Aynen trafik kurallarının evet. bütün dünyada geçerli evet. olduğu gibi. Evet. Evet. Evet. evet, çok kültürel farklılıklara falan da bağlı bir şey değil. Yani o dünya standartlarını gayet rahat alıp buraya da uygulayabiliriz. O yeniden bir keşfetmeye gerek yok. Gerek yok. Ee, yani Yangının neden çıktığı belli. Üç tane unsur var. O üç tane unsurun ya bir araya gelmesinden çıkıyor. Değil mi? <gülüyor> şey olmasın. Ama yani işte bunu bir şimdi, türlü uygulamakta zorluk çekiyoruz. Her yangından sonra yönetmekler ve standartlar değişir. Şimdi muhtemelen... ...bu yangından sonra... ...Noturdam yangından sonra... ...tarihi binaların korunmasıyla ilgili... ...yönetmelik ve standartlar değişecek... ...bütün bu yapılmayan konularda da onun içine girecek. Evet, Fransa'yı kastediyorsunuz evet, evet. değil mi? Evet. Ve tabii ki... ...ondan ders almasını bilen... ...ülkeleri evet. kastediyorsunuz. Ceval evet. Bey demin şey söylemişti... ...etfaiye arsayı kurtarır. Evet. evet. Işte. Yani iş oraya kalmamalı. Evet. E doğrudur Ön yani. Yemek, Bastırmaktan hem daha ucuz hem daha makul hem daha mantıklı. Yani e, sıcaklığın e, 600-700 derece çıktığı Notre Dame yangınında veya herhangi bir yanan binada itfaiyeci içeri girmez ki. Yani çalışmaya... zaten. Yok böyle çalışma talimatlarında böyle bir şey yok. Sadece itfaiyeci e, içeride bir can kurtarmak için kendi riskini değerlendirerek hayatını riske atar. Çünkü can riskiyle çalışan üç meslek vardır. Emniyet teşkilatı, askerlik ve itfaiye, Can riskiyle yapar. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Risk değerlendirme ilk olarak Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nde başlamıştır. <gülüyor> bu evet. da enteresan. Tabii. Evet. E, bu e, Paris'te de sadece bir e, itfaiye görevlisinin evet. yaralandığını ...öğreniyoruz. Onun dışında... ...Allah'tan ki can kaybı yanar bir binada bir şey olmaz. Evet. Veya yüksek binalarda zaten kendini... ...şey yapacak sprik tesisatları... ...donanımları, ısının ve dumanın... ...yayılmasını önleyici bir sürü işte... ...mimari çözümler yapılır. Evet çok kısa bir süre önce 2018'di... ...sanıyorum... pargun da hatırlayacaktır... ...tarihi yapılar için deprem risklerinin... ...yönetimi kılavuzu çıkarılmıştı çok acil bir şekilde herhalde gene tarihi binalar için yangın risklerinin yönetimi kılavuzuna ihtiyaç olacaktır. Çok faydalı olur. Evet. Efendim çok çok teşekkür ederiz Cemal Bey. Rica Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Bu tabi altın saatler çok güzel bu konuda. Gene hemen bir şey dikkatinize sunarım. Buyurun. Büyük bir çevre fedakarlığı olmuş Afyon'da. Klor taşıyan bir tanker devrilmiş. Bugün okudum basında. Aa yeni yeni bilgi yeni bilgi. Çok çok evet. enteresan bir şey. Klorun evet. o bir tanker dozluk klorun etrafa yayılması. Ee, umarım beskun mahal değildi ama toprağa ve şeye çok ciddi Hı. zarar vermiştir. Evet. Çevresel boyutu çok. Çevresel azalıyor. boyutu fazla. Evet. evet efendim. Açık radyo 94.9'da bu hafta altın saatler programında. İlk telefonla bağlandığımız konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdı. Ayrıca Cemal Kozacı Bey'le kimya mühendisi yangın güvenliği ve risk denetim uzmanı. Ee, onunla da yangının konusunu tekrar gündeme getirdik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.